Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bütün hamdler bizi yaratan, yaşatan, varlığından, birliğinden haberdar eden, bizi Müslüman kılan, ehli sünnetten yapan, sıhhatü afiyetle mücehhes kılan Allahu Teala'ya mahsustur. Sonsuz salatu selamlar, bütün nimetlerimizin velisi, sahibi ve vesilesi olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyti'nin, sahabesinin ve tüm etbağının üzerine olsun. Değerli dinleyenlerim, Rabbimizin nimetleri çoktur, sayısızdır ama bunların en büyüğü, hiç şüphesiz ki iman, İslam ve ehl Sünnet dairesinde bulunma nimetimizdir. Bugün bu nimete masarız, ama son nefese kadar götürebilecek miyiz? Orası belli değil. Zira bir hadis-i şerifte Muhakkak ki sizin biriniz cennet ehlinin amelini yaparak yaşar. Nihayet onunla cennet arasında mani olan ölümüne bir arşın kadar az bir zaman kalır. bire o meleğin yazısı önüne geçer de o kişi cehennem ehlinin amelini yapmaya başlayarak cehenneme girer. ''Sizin biriniz de gerçekten cehennem ehlinin amelin yaparak yaşar. Nihayet onunla cehennem arasında mani olan ölümüne bir arşın kadar az bir zaman kalır. bire o meleğin yazısı önüne geçer de o kişi cennet ehlinin amelini yapmaya başlayarak oraya girer.'' Buyrularak çok büyük bir hakikate dikkat çekiliyor. Onun için... Hepimizin amellerimizi kötü şekilde sonlandırıp Cehennem ehlinden olma tehlikemiz mevcut Ama hala biz sonumuzdan eminmiş gibi Rahat hareket ediyoruz Bu ne büyük bir gaflet Bu yüzden dualarım kitabımda da zikredilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Namazların ardından okuduğu Ey Allah Ömrümün en hayırlı kısmını sonu ''Amelimin en hayırlısını sonları, günlerimin en hayırlısını da sana kavuşacağım gün yap'' duasını hiç ihmal etmeyelim. Ve iman kurtarmakla ilgili size öğrettiğim namazlara vesaire dualara devam edelim. Bu hadisi şerefin bir tezahürü de geçenlerde yaşandı. Bülent Günal isimli bir habercinin Habertürk gazetesinde yayınladığı Artin Usta şehadet getirmiş başlıklı haberinin altında bakın neler yazıyor. Habertürk'ün geçen hafta manşetten verdiği 87 yıl Hristiyan gibi yaşadı, Müslüman gibi gömüldü haberi Ermeni cemaati arasında yankı uyandırdı. Haberde 87 yaşındaki Harutyun Kambarizoğlu'nun namı diğer Artin Usta'nın ölümünden sonra kilisede yapılacak cenaze töreni için 8 bin lira istendiği, Aile üyelerinin bu parayı hemen ödeyemediği, bir hafta içinde ödeme tekliflerinin de reddedildiği için cenazeyi İslami usullere göre defnettiği anlatılıyordu. Artin Usta'nın oğlu Mihran Haber Türkiye şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Babamın cenazesini almak için Darula Ceze'ye gittim. Müezzin sıkıla sıkıla bir konu var bunu sizinle paylaşmamız lazım dedi. Bakımını yapan arkadaşlar babanızın birkaç defa mırıldanarak kelime-i şehadet getirdiğini duymuşlar. Hatta emin olmak için bir başka görevliyi çağırmış. Onlar da duymuş. Size sadece bildiriyoruz. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hatta Ermeni mezarlığına kadar hiçbir şey talep etmeden naklederiz dedi. Babam hasta ve şuursuz sayıklıyor olsa bilinç altında birikmiş onca şey var onları sayıklardı. Bu ancak bilinçli söylenebilir. Zaten camiye gidip vaaz dinlerdi. Demek ki bir tercih yapmış. Bize saygı göstermek düşer. Ablalarımla evde buluştuk. Kilisenin tavrını düşündük. Ve ailece Müslüman mezarlığına deft etmeye karar verdik. Türkiye Ermeni Patrikliği defin için 8 bin lira isteyen kiliseyi uyardı. Ayrıca naaşın Ermeni mezarlığına taşınması önerildi. Ancak aile buna karşı çıktı. Gördünüz mü? Hadis-i şerif nasıl tahakkuk ediyor? Ömrü boyu cehennem ameli işleyen biri, son nefesinde iman kelimesi olan en büyük zikirle vefat ediyor. Onun için daima son nefesi nasıl vereceğimizi düşünelim. Rabbimizin bize gazap edip, imanımızı alacağı kötülükleri işlemeyelim. Beşeriyet gereği bir günah işlesek de, Hemen Rabbimizin yüce makamını düşünüp Onlar işledikleri günahın şirkinliğini bilmekte bulunuyorlarken Yapmış oldukları kötü şeyler üzerine ısrarcı olmazlar Bilakis istiğfara sarılarak ısrarcı olma vasfından kurtulurlar Ali İmran suresi 135. ayeti kerimesi gereği Tevbe ve istiğfarda bulunalım ki Peşi sıra zikredilen Habibim işte sana, onlar ki kendilerinin mükafatı, Rablerinden büyük bir bağışlanma ve köşkleriyle ağaçlarının altlarından ırmaklar akmakta olduğu halde, içlerinde ebedi kalacakları pek değerli cennetlerdir. Bu şekilde amel eden o kişilerin mükafatı ne güzel olmuştur. Alimran i̇mran suresi 136. ayetin müjdesine nail olabilelim. Rabbim iftara yakın duaların kabul olunduğu şu mübarek saat hürmetine, cümlemize ve sevdiklerimize iman ve ameli salihle yaşayıp hüsnü hatimeyle çene kapamayı nasibi müyesser eylesin. Amin. Bizi bu yoldan uzak edecek, imansız bırakacak her türlü bozuk inançlardan, kötü fikirlerden, çirkin huylardan ve fasit amellerden muhafaza buyursun. Amin. Mektup Bazı Mühim Tebliğlerim bölümüyle madde madde devam ediyor değerli dinleyenler. Bazı Mühim Tebliğlerim 1. Mübarek Ramazan ayının rahmet bölümünü bitirmek üzereyiz. Mutlaka bu rahmetten istifade edelim. Geçen haftaki tembihimi tutarak mübarek ayın dualarını okumuşsunuzdur inşallah. Okuyamadıysanız da Ramazan Risalesinin 20. sayfasının başından 27. sayfanın sonuna kadar yazılı olan duaları bu mübarek cuma gecesi mutlaka okuyun. Çünkü bu dualarda bu ayın bütün hayırları, afiyetleri, namaza, oruca ve Kur'an-ı Kerim tilavetine karşı kuvvetleri, şifaları, bereketleri, muvaffakiyetleri, selametleri, nurları, rızıkları ve en mühimi, Allahü u Teala'nın rızası istenmekte, kötü yazıdan, mahşere kötü çıkmaktan, şeytanın şerrinden, ibadete karşı tembellikten, gevşeklikten, bıkınlıktan ve uyku halinden sığınılmaktadır. Özellikle Kadir Gecesi'ni ihyaya, muvaffakiye talep edilmektedir. İşte bu sayfalardaki duaları bu gecede bile okusanız, inşallah kalan günlerinizde çok bereketler göreceksiniz. Böylece sıyam, kıyam, Sabır, hayır, ihsan, bereket, necat, kurtuluş ve Kur'an ayı olan bu ümmete mahsuz bir Ramazan-ı Şerif ayını daha afu u mağfiret ve rıza ile bitiririz inşallah. 2- kar elde etmekten daha mühim olan şey zarardan korunmaktır. Ramazan-ı Şerif'in hayrı, sevabı, manevi kârı çoktur ama günahlara bulaşanlar için zararı daha çok olur. Onun için bu mübarek ayda haramları, özellikle içki ve zina gibi cürümleri hemen terk edelim. Böyle işlerimiz varsa çabuk tövbe edelim ve bir daha yapmamak üzere vazgeçelim. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Gerçekten benim ümmetim Ramazan ayını ihya ettikleri sürece asla rüsvay olmayacaktır. Bunun üzerine ya Resulullah, onların Ramazan ayındaki rezillikleri ne olabilir denildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Onda haramlar işlemektir. Kim onda zina eder yahut onda içki içerse bir dahaki seneye kadar Allahu Teala da meleklerden gökte bulunanlar da kendisine lanet eder. Eğer bir sonraki Ramazana ulaşmadan ölecek olursa Allahu Teala katında onun için kendisiyle ateşten sakınacağı hiçbir hasene ve sevap bulunmayacaktır. O halde siz Ramazan ayında Allahu Teala'dan sakının. Zira gerçekten diğerlerinde katlanmadığı kadar sevaplar onda katlanır, günahlar da böylecedir. Ebu Ümame radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim Ramazan ayında canını ve dinini korursa Allahü Teala onu hurîîn ile, iri gözlü hurîlerle evlendirir ve kendisine cennet köşklerinden bir köşk verir." Ama her kim Ramazan ayında bir kötülük işler yahut bir mümine iftira atar veya sarhoş edici bir şeyler içerse Allahu Teala onun bir senelik amelini boşa çıkarır. Ramazan-ı Şerif ayından sakının çünkü o Allah'ın ayıdır. O size kendilerinden doyasıya yiyeceğiniz ve suya kanacağınız on bir ay vermiştir. Ramazansa... Allah'ın ayıdır. O halde, onda kendinizi muhafazaya çalışın. Bu mübarek ayda kul, özellikle dilini, karnını ve tenasül uzvunu korumalıdır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennet vadine nail olabilsin. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayete göre, bir gün iki cihan sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ramazandan bir gün oruç tutup da, üç şeyden salim, arınmış kalana cenneti söz verdim.'' buyurdu. Bunun üzerine, bu ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbnül ül Cerrah radiyallahu anh, ''Ya Resulallah, bu üç şeyin dışında kendisinde bulunan diğer günahlara rağmen mi?'' diye sorunca, dilini, yalan, gıybet, dedikodu ve iftira gibi günahlardan, karnını faiz ve rüşvet gibi haram yollarla kazanılan şeyleri yemekten ve tenasül uzvunu zina, livata ve lezbiyenlik gibi gayrimeşru ilişkilerden koruması dışında kendisinde bulunan diğer günahlara rağmen yine de ona cenneti söz verdim buyurdu. Ramazan-ı Şerif'te hırsızlık, gasp, içki, uyuşturucu, Zulüm yahut herhangi büyük günah işlemek kişiyi bir sene yani bir dahaki Ramazan'a kadar lanet içinde bırakır. Gördünüz mü? Rahmet ayı nasıl da lanete dönüşebilir? Çok dikkatli olalım. Dünya bitti bitiyor. Haramlara karşı sabırlı olalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Her kim Ramazan'da hırsızlık yapar yahut zina eder veya bir diğerinin malını mülkünü gasp eder ya da herhangi bir haram işler yahut içki içer veya haksız yere birine saldırı yaparsa Allahu Teala onun ne farzını ne de nafilesini kabul etmez o da melekleri de bir dahaki seneki o güne kadar kendisine lanet yağdırırlar Özellikle gençler Hemen günahlara tevbe etsinler ki sonra aniden ölüp de azap meleklerine yakalanmasınlar. Hele Kur'an'ı okuyup unutanlar, namaza başlayıp bırakanlar çok mahrum kalacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şefaat etmek istese de Ramazan-ı Şerif onlara hasım olacak, onlardan davacı olacak, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kurtaramayacak. Ne hazin bir durum. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da bulunduğu bir sırada şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü olduğunda ben kullarım sevap ve günahlarının tartıldığı mizanın yanında bulunuyorken ümmetimden bir genci melekler yüzüne ve ardına vura vura getirirler. O da bana sarılarak "Ya Muhammed" sana sığındım, medet senden der. Bunun üzerine ben, ey Rabbimin melekleri, bunun günahı nedir derim. Onlar Ramazan ayına ulaştı da onda bile tevbe etmeyip Allah'a isyan etti. Allah da onu aniden öldürüp huzuruna aldı derler. O zaman ben ne kötü gençmişsin, sen ne fena gençmişsin derim. Böylece ne o beni bırakır, ne de melekler onu bırakırlar. Sonra ben ona şefaat edip Allahu Teala'dan yardım istemek üzere ilahi. Ümmetimden bir genç. Ne olur bunu azaptan kurtarır mısın derim. Allahu Teala da onun hasmı Ramazan ayıdır buyurur. Ben de Ramazan ayıyla davalı olandan beriyim. Uzağım. Ramazan'ın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir derim. İşte o anda Allahu Teala senin beri olduğun kimseden ben de beriyim buyurur. Böylece kendisi o cehennemin ateşine götürülür. İşte bütün bu hadis-i şerif ve rivayetlerden anlaşıldığına göre Ramazan-ı şerifte işlenen haramlar ve günahlar başka aylarda yapılana benzemez. Zira bu durumda haramların hürmetini ihlalden öte Ramazan'ın hürmetine de saygısızlık söz konusudur. Ama bu tek taraflı değildir. Nitekim Ramazan-ı Şerif'i büyük günahlardan sakınarak geçirenler hakkında da birçok müjdeler açıklanmıştır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Büyük günahlardan sakınıldığı sürece, Beş vakit namaz, Cuma, Cuma'ya kadar, Ramazan da Ramazan'a kadar, Aralarındaki günah ve kötülükleri örtücüdürler. Başka bir hadisi şerifte de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Her kim Ramazan'ı sessizlik ve sakinlik içerisinde kavgasız, gürültüsüz, huzur üzere tutar, gözünü, kulağını, dilini, elini ve diğer uzuvlarını haramdan, yalandan, gıybetten ve eziyetten korursa, Kıyamet günü Allahu Teala'ya manen çok yaklaşır Ta ki onun dizi İbrahim Halil aleyhisselamın dizine değer Ve kendisiyle arş arasında bir fersah ya da bir mil kadar az bir mesafe bulunur Gördüğünüz gibi ustura iki taraflı kesiyor Ramazan-ı Şerif'te kötülüklerde iyiliklerde katlanıyor İnsan böyle bir ticaret mevsimini nasıl gafletle geçirir? Bir daha bu fırsatı nasıl bulur? Geçen sene aramızda olan birçok kimse bugün yaşamıyor. Kabir çukurlarında amelleriyle baş başa kalmışlar. Şimdi sağ olup oruç tutmayı, teravih kılmayı, zikretmeyi ne kadar isteseler, isterler. Ama bu fırsat bir kere veriliyor. Bu dünya çarşamba pazarı değil ki. Bu hafta almasan bir dahaki hafta al. Fakat bu dünya pazarıdır ki bir defa kurulur. Aldın aldın, yoksa cehennemin dibine daldın. Bakın, Seyyid Ahmet-i e, Rifai Kuddisesi ruhu bize nasıl vaz ediyor? Ey kardeş, ömür çok kısadır. Zamanınızı size bir fayda sağlaymayan şeylere heder etmeyin. Çünkü her nefesiniz sayılmakta ve yazılmaktadır. En kıymetli varlıklarınız olan vakitlerinizi ve kalplerinizi iyi muhafaza ediniz. Vakitlerinizi heder, kalplerinizi ihmal edecek olursanız... En faydalı şeyleri elinizden kaçırmış olursunuz Bizim toprak diye bastığımız geçtiğimiz yerler Geçmiştekilerin yüzleri yanakları Dilleri dudaklarıdır Ey basiret sahipleri ibret alın Dünya budur Aman bu fırsatı iyi değerlendirelim Rabbimizin buyurduğu gibi Ramazan sayılı günler Bakara suresi 184 Biraz gayret edelim de Başka aylarda yapılan binlerce amelden daha makbul olacak kolay zikirleri, tesbihleri ihmal etmeyelim. İmamı Zühri Rahimehullah şöyle buyurmuştur. Ramazan-ı Şerif'teki bir tesbih, Ramazan-ı Şerif'in dışındaki bin tesbihten daha üstündür. İbrahim en i Rahimehullah da şöyle buyurmuştur. Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç, bin oruçtan bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten bir rekat, diğer aylardaki bin rekattan üstündür. Ulema şöyle buyurmuştur. Recep-i Şerif Allahu Teala'nın mağfiretine, Şaban-ı Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine, Ramazan-ı Şerif ise sevapların kat kat edilmesine tahsis edilmiştir. Diğer aylarda yapılan bir hasene on misli... ...Recep-i Şerif'te yetmiş katı, Şaban-ı Şerif'te yedi yüz misli, Ramazan-ı Şerif'te ise bin katıdır. İşte bütün bu faziletlere ancak takvayla yani haramlardan sakınılarak kavuşulur. Böyle yapan bir değil iki cennete nail olur. Takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel ama fırsatlar çoğu gençlikte bir başka güzel olur. Güce... Kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk olur. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede gelir. Hayatü sahabede zikredildiği üzere Hz. Ömer radiyallahu anın halifeli döneminde ibadet ehli son derece takva sahibi bir genç vardı. Hz. Ömer radiyallahu anın hayret, ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle doluydu Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu Kadın her defasında o gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve giderken birdenbire allah Teala hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayeti kerime döküldü. Araf suresi 201 Takvaya erenler var ya Onlara şeytandan herhangi bir vesvese eriştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler Genç hemen ardından bayılarak düştü Kadın hizmetçisini çağırdı Genci tutarak evinin önüne getirip koydular Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir şekilde gördü. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası "Evladım, neyin var? Ne oldu?" diye sordu. Oğlu "Bir şeyim yok." dedi. Babası "Allah aşkına söyle deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası ''Hangi ayet okumuştun?'' diye sordu. Genç ayet okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer radiyallahu anh'a bildirildi. Hazreti Ömer radiyallahu an gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve ''Bana niye haber vermedin?'' diye sordu. Gencin babası Ey müminlerin emiri Vakit geceydi dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh, Bizi onun kabrine götürün dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler Hazreti Ömer radıyallahu anh, Rahman suresi 46. ayeti okudu Mealen Ey filan kişi Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var Kabirdeki genç dile geldi. Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi. Böyle cevap verdi genç. 3- Ramazan-ı Şerif'te birçok faziletli amel vardır. Bunları Ramazan Risalesi'nden okuyun ama şu hadisi şerifi size nakletmeden geçemeyeceğim. İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sirruh'u da özellikle bu hadisi şerifi bir mektubunda zikretmiştir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban-ı Şerif'in son günü yapmış olduğu bir konuşmasında şöyle buyurmuştur. ''Ey insanlar, çok büyük ve mübarek bir ay sizi gölgeledi, çok yaklaştı. O kendisinde bin aydan daha hayırlı bir gece, kadir gecesi bulunan bir aydır.'' Allahu Teala onun orucunu farz, gecenin kıyamını, teravih namazını da nafile kılmıştır. Her kim onda bir hayırla Allah'a yakınlaşmaya çalışırsa, diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Onda bir farz işleyense, diğerlerinde yetmiş farz eda eden gibidir. O sabır ayıdır, sabrın karşılığı ise cennettir. O bölüşme ve iyi geçinme ayıdır. O kendisinde müminin rızkının arttığı aydır. Her kim onda bir oruçluyu iftar ettirirse günahlarına mağfiret ve boynunun cehennemden azadına vesile olur. Ve oruçlunun mükafatından bir şey eksiltilmeksizin iftar ettirene de onun bir misli verilir. Allahu Teala bir yudum süt veya su ile oruçluyu iftar ettirene de bu sevabı verir. Bir oruçluyu doyuran'a Allahu Teala benim havuzumdan öyle bir şerbet içirir ki cennete girinceye kadar bir daha susamaz. O bir aydır ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden berattır. O halde onda dört hasleti çoğaltın. Bunların ikisiyle Rabb'inizi razı edersiniz. Diğer ikisine de mutlaka muhtaçsınız. Rabbinizi kendisiyle razı edeceğiniz iki haslet La ilahe illallah şehadeti ve istiğfardır Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer ikisi ise Allah'tan cennet isteyip cehennemden ona sığınmanızdır Şimdi bu hadis-i şerifin sonunda dört şeyin çok yapılması emredilmiştir ki insanlar bundan gafildir Çoğun en azı üçtür bu yüzden her seferinde en az üçer kez tekrar edilmelidir. Buna göre evvela kelime-i şehadet okunur, sonra estağfirullah el denir. Sonra cennet istenip cehennemden sığınılır. Cennet isteyip cehennemden sığınma duası yapmanın, özellikle de sabah ve akşam namazlarının ardından bu dualarla meşgul olmanın faziletini ifade eden birçok hadis-i şerif ve rivayet mevcuttur. Biz de burada yeri gelmişken birkaçını nakledelim. Müslim İbn Haris el-Temimi Radıyallahu Anhumanın nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere gizlice kendisine Akşam namazından ayrılınca kimseyle konuşmadan önce yedi kere Allahümme ve mine'n-nar Ey Allah beni ateşten kurtar de ki Şüphesiz sen bunu dersen Sonra da o gecende ölürsen senin için ondan korunma yazılır. Sabahı kıldığın zamanda aynı böylece söyle ki muhakkak sen o gününde ölürsen sana ondan beraat yazılır buyurdu. Ebu Said radıyallahu anı akline göre Haris radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu gizlice söyledi. Biz de bunu özel kardeşlerimize duyuruyoruz. Yani az amele büyük bir müjde vaat edildiği için bazıları da bunu istismar ederek nasıl olsa bugün ölsem cehenneme girmem diye düşünüp günahlara düşebileceğinden bu gibi müjdeler ehline bildirilmiştir. Şimdi size de nasip oluyorsa demek ki siz de ehlisiniz. Zaten benim için siz çok özelsiniz. Enes İbn Malik radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Allahu Teala'dan üç kere cennet isterse, cennet dile gelerek "Ey Allah Celle Celaluhu, onu cennete erdir. Onu cennete girdir." diye dua eder. Her kim de üç kere Allahu Teala'ya cehennemden sığınırsa, cehennem dile gelerek "Ey Allah Celle Celaluhu, onu ateşten koru diye dua eder. Enes radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Allahu Teala kıyamet gününde meleklerine "Kulumun en kulumun amel defterine bakın. Kimin benden cennet istediğini görürseniz onu cennete sokun. Kim de cehennemden bana sığınmışsa onu ondan çevirin." buyuracaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenneti çok isteyin, cehennemden de çok sığının, çünkü gerçekten o ikisiyle duada bulunmak, şefaatleri makbul iki şefaatçidirler. Bu dört zikri merhum Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki hazretleri şöyle cem etmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Estağfirullah el-azîm. Allahumme inni eselükel cennete ve eûzu bike bike minen nâr. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Büyük Allah'tan mağfiret talep ediyorum. Ey Allah! Gerçekten ben senden cennetini istiyorum. Cehennemden sana sığınıyorum. Hiç Arapça bilmeyen de bu manayı tekrarlayabilir. 4. Seyyid İbrahim el-Ahsai Hazretlerine sorulan, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi Medine'de mi tanıdınız sorusuna verdiği şu cevabı da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, ne zaman ki Mahmud Efendi Medine'ye gelse onu da yanında getirirdi. Biz de İsmaila Camii'ne geldiğimizde cübbeli Arapça konuşurdu ve aramızda mütercim olurdu. O zamanlar cübbeli hoca efendi çok gençti. Sakalları bile çok azdı. Maşallah cübbeli Ahmet Hoca çok muhabbetli, çok latifeli bir insan. Mahmud Efendi neredeyse cübbeli de oradaydı. Cübbeli sanki Mahmud Efendi'den ayrılmaz bir parçaydı. Mahmud Efendi cübbeli çok genç olmasına rağmen sohbetlere gönderirdi. Maşallah çok gençti ama hitabeti ve anlatımı çok güzeldi. İsnat ve töhmetler ne olursa olsun ihlas sahiplerinin duaları Rabb'e ulaşır. İmam Ebu Hanife rahimehullah nerede vefat etti? Hapishanede. İmamı Malik rahimehullah hapishanede işkence gördü ve zulme uğradı. İmamı Ahmed İbn Hanbel rahimehullah kırbaçlandı ve işkence gördü. Seleften pek çok kişi hapishanelerde kaldı, işkence gördü ve katledildi. İslam düşmanları, Müslümanları bölmek için milyarlarca dolar harcıyorlar. İki kardeşin arasına fitne sokuyorlar. Şeyh ile müridin, hocayla talebesinin arasını bozuyorlar. İslam düşmanları, İslam alimlerini halkın gözünden düşürmek için bin bir dala vere çeviriyorlar. Halkın arasına tefrika sokuyorlar. Cübbeli hoca bu haliyle, ...ne ilk olacak ne de son. Bu, seleften günümüze değin süren bir mücadeledir. Aklı çalışmayan bazıları... ...bu tür olaylarda şer'i açıdan şahitler... ...ve olayın sıhhati ortada yokken... ...fasıktan gelen habere inanarak yorum yaparlar. Oysaki Allahü Teala... ...fasıktan gelen haberi araştırmadan... ...almamak gerektiğini emretmiştir. Allah mazlumların yardımcısıdır. Mazlum ister kafir olsun... İster fasık olsun fark etmez. Allah mazluma yardım eder. Seyit Hazretleri gerçekten bu gelişinde bize çok ikramlarda bulundu. Rabbim de onu ikram eylesin. Tüm cemaatimiz tarafından kendisini hayırla mükafatlandırsın. Ve tez zamanda bizi onunla cem eylesin. Amin. 5. Birisi bana Kanal 7'de yayınlanan Hazreti Hüseyin'in fedaisi Muhtar isimli dizideki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 Ve onlarla birlikte Küfe valisi Abdullah İbni Muti'ye karşı çıkıp galip geldi. Derken Musul'a istila etti ve şanı büyüdü. İbni Ziyad dahil olmak üzere Hazreti Hüseyin'i öldürenlerden birçoğunu öldürdü. İnsanlar arasında bunun hiçbir mezhebe bağlı olmadığı, peygamberlik ve vahya masariyet iddiasında bulunduğu haberleri yayıldı. Musab İbni Zubeyr radıyallahu an Küfe'ye yönelip,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 ...memleketlerinden sürgün edilmek istendikleri haberleriyle... ...ümmet olarak sarsılmış bulunmaktayız. Haberlerde takip ettiğim kadarıyla... ...Ramazan-ı Şerif'e üç gün kala... ...eserin çeteleri Şebihalar Suriye'de... ...Budist çeteler Arakan'da vahşice Müslüman kanı döküyorlar. İslam dünyası ise tüm bu olanlar karşısında çaresiz... ...tepkisiz ve etkisiz maalesef. Suriye meselesi bile zihinlerde hakkıyla yer edinemez... Ve doğru okunamazken, Arakan'a dikkat çekmek elbette oldukça müşkil. İslam ülkeleri, kapı komşumuz Suriye'de akan kanı bir türlü durduramazken, on binlerce insan gözler önünde katledilirken, müdahale edilemezken, Güneydoğu Asya'da, Bangladeş'in doğusunda, Myanmar'ın batısında bulunan Arakan'a nasıl yardım edilecek? Mazlum ve mağdur Müslümanların gözyaşları nasıl dindirilecek? peki Suriye bizim iç meselemizde Arakan değil mi? Yahut Suriyeli Müslüman kardeşlerimizde Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz değiller mi? İhha yönetim kurulu üyesi Said Demir'in hazırladığı rapora göre, İstanbul'un fethinden sadece 23 yıl önce 1430'da kurulan Arakan İslam Sultanlığı, 1784 yılına kadar 26 kral tarafından idare edildi. 1784, 1823 seneleri arasında Burma tarafından işgal edildi. Burma idaresi hem Arakanlı Müslümanlara hem de Arakanlı Budistlere zulüm uygulayınca binlerce Arakanlı Hindistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Daha sonra İngiliz işgal yıllarının ardından 1823 ve 1937'de Arakan'ın bağımsız olmaması için Burma yönetimi İngilizlerle de koordineli bir şekilde karanlık bir tertibi sahneye koydu. Burma yönetimi aynı soydan gelen ve daima barış içerisinde birlikte yaşayan Arakanlı Müslümanlarla Budistleri birbirine düşürmeye çalıştı. Müslümanlara karşı kışkırtılan Budistlerin eliyle 28 Mart 1942'de 40 gün süren ve 150 bin kişinin ölümüyle neticelenen dehşetli bir katliam yaşandı. Bundan 70 sene önce gerçekleşen 1942 katliamı, zihinlerde öyle derin yaralar açtı ki, toplumda öyle nefret tohumları ekti ki, ruhlara bugünlerde yaşanan ve Arakanlı Müslümanlarını sindirmeye, yıldırmaya, göç etmeye zorlayan dehşet verici hadiselere sebebiyet verdi. 2014 seçimleri öncesi Burma, Myanmar'dan çıkarılmaya çalışılan Arakanlılar son katliamdan, son katliamda binden fazla kayıp verdiler. Yüz bine yakın insan evsiz kaldı. Yıllardır devam eden zulüm ve baskı politikaları sonucunda yüz binlerce Arakanlı bugün mülteci konumunda yağıldı. 28 bin kayıtlı 500 bin kayıtsız mülteci Bangladeş'te yaşıyor. Bangladeş'te de bir tür 28 Şubat süreci uygulanıyor ve Arakanlıların asırlar önce Müslümanlaşmasına vesile olan bu ülkede dindarlara ve mülteci Arakanlılara zulmediliyor. Bu da Bangladeş hükümeti nezdinde çözülmesi gereken ayrı bir problem. Arakan bugün korkunun hakim olduğu, Müslümanların doğum ve ölümde vergi ödediği, köyden köye ulaşımda bile izin alındığı, can, mal ve namus güvenliğinin kalmadığı, Müslümanların memur olamadığı, motorlu taşıt, sabit ve cep telefonunu kullanamadığı, normal vatandaş bile sayılmadığı bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş durumda. İslam ülkeleri, uluslararası teşkilatlar, insani yardım ve insan hakları kuruluşları, Arakan'ın başkenti Akyab'ın feryadına ve imdadına acilen cevap vermezlerse, vahşi bir katliamın, kanlı bir zulmün sessiz ortakları olarak tarihe geçecekler. Devlet başkanı Teyn utanmadan, 1 milyon Müslüman, Birleşmiş Milletler mülteci kamplarına gitsin diyor. Ülkenin tarih boyu sahiplerini vatansız yapmak istiyor. Dert bir değil ki. Elvan Elvan. Öte yandan Çin işgal ettiği Doğu Türkistan'ı sömürüyor. Çin'in petrol ve doğal gaz ihtiyacının %35'ini oradan sağlıyor. Ama bununla da yetinmeyip bir de Müslümanlara nüfus ve kültür soykırımı uyguluyor. İsrail gibi sürekli Budist yerleştiriyor. İşgalden önce 280 hale Çinli olan Türkistan'da şimdi Budistler 15 milyonu buldu. Bu Ramazan yayınlanan yeni genelge öğretmen ve öğrenciler oruç tutmayacak cümlesiyle başlıyor. Asimile etmek için tam bir Çin zulmü. Bütün bu zulümlere karşı fert ve ümmet olarak biz ne durumdayız? Her zaman hareket olmayabilir. Hudeybiye dönüşü gibi güç dengesi doğurmanın vahdet ve gayreti önemlidir. Çözüm dışarıda değil, kendimizde. Müslüman olarak önce imkanlarımıza sahip çıkalım. İmkanlarımıza bakıp şükürle başlayalım. Daha sonra gelin bu Ramazan-ı Şerif'i Suriye'ye, Doğu Türkistan'a ve Arakan'a dua ve desteği ayıralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz.'' buyuruyor. ''Bu kadar nimetler içerisinde sadece kendimizi düşünüp din kardeşlerimizi unutursak ve neme lazımcılık yaparsak helak oluruz. Bu dünya böyle yakılır.'' Nitekim Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'ye kıyamet alametlerinin ilki sorulduğunda ''En iyisini Allah bilir ama neme lazımcılıktır.'' diye cevap vermiştir. Bu zat Edirne'de yüksek bir yerde ilimle meşgul olup halka ihtilat etmediği için Kendisine sorulan fetvalara üstten sarkıttığı bir zembille koyduğu kağıtlara cevap verdiği için bu ismi almıştır. Fetevayı Ali Efendi adında hacimli bir fetva kitabı vardır. Bizim Fetih Mescidi'nin yani Ahmet Yesevi Derneğimizin bulunduğu mahallede onun adıyla Müftü Ali Mahallesi olarak anılmaktadır. Yakınımızdaki küçük mescidi de kendisi yaptırmıştır. Kabri şerifi Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin çok yakınında Zeyrek'tedir mutlaka ziyaret edip Fatiha okuyalım. İşte böyle bir zatın mahallelisi komşusu olan bizlere neme lazımcılık yakışmaz. Mutlaka Müslümanlara yardım etmeliyiz. Evvela size Kanuni'nin de Yahya Efendi Hazretleri'nin de Osmanlı'nın çöküşünün neyin başlatacağını sorduğunda neme lazım cevabını aldığını yazmıştım. Hatta kendisi bu cevaptan bir şey anlamamıştı da bizzat ziyaretine gidip izah etmişti. Dua deyip geçmeyelim. İnşallah şu mübarek ayda dualar edelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan'ın her gün ve gecesinde oruçlunun mutlaka makbul bir duası bulunur buyurarak bize söz vermiştir. Bu 30 günkü dualarımızın özellikle de iftara yakın saatlerdeki dualarımızın bir kısmını hatta azami kısmını din kardeşlerimiz için kurtuluş dualarına ayıralım ki Rabbim bizi de onların... ...durumuna düşmekten muhafaza eylesin. Benim gibi düşmüş olanlarınızı da... ...acilen hala eylesin. Amin. Tekrar tekrar söylüyorum. Üzerinizde zerre kadar bir hakkım varsa... ...kadın, erkek, çolup çocuk hepinizi... ...21 Eylül Cuma günü... ...Cuma namazının hemen peşinden itibaren... ...2'ye, 3'e hatta 4'e, 5'e kadar bekliyorum. Çünkü mahkeme o saatlere kadar uzar... ...fakat... Bizi itibarsızlaştırmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap orada toplu görünmektir. Bu nedenle 10.000 bin kişi de gelse ayrı saatlerde gelirse kezzap medya bin kişi destek verdi diye yazar. Ama en azından gelenler dağılmazsa ve cemaat saat üç gibi doruk noktasına ulaşırsa güçlü bir resim vererek bu planların tutmadığını onlara gösterebiliriz. Benden... Hizmet bekliyorsanız bana güç vermelisiniz. Bu gelişiniz kandil gecelerinde on binlerle ifade edilecek şekilde külliye gelişinizden daha kuvvetli olmalıdır. Şunu en kesin bilgiyle söylüyorum ki, eğer ben televizyonlara çıkma şeklindeki tehditlere boyun eğerek ehli sünnet müdafasını terk etseydim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine, ırzına, ve sahabesine hakaret edilirken seyirci kalsaydım ya da kısık sesle yani eskisi gibi sadece size konuşsaydım vallahi billahi tallahi bu iftiralara maruz kalmazdım. Ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetini, dinini, şeriatını ve efendi hazretlerinin namusunu muhafazaya çalıştığım için bu işler başıma geldi. Bundan dolayı da zerre kadar pişman değilim. Ama biz bu yolu Biz bu yola birlikte girdik O halde bana yardım etmek Beni desteklemek Sizin boynunuzun borcudur Bu bir psikolojik savaş Eğer destekçilerimizi az görürlerse Hapse girdiğimin 3. gecesi TV8'deki haberlere konuk olan Hadi Işık gibilerin Onu televizyonda görünce Kapatın şu münafığı diyordum İşte balonu patladı Birkaç yüz kişi şimdi toplanır ama üç gün sonra herkes unutur sözleri kamuoyu nezdinde tutmuş gibi görünür. Ama orada on binler toplanırsa ki bu sayı beni sevenler için çok azdır, o zaman bizim toplum nazarındaki itibarımız katlanır. Bundan sonra sözümüz daha tesirli olur. Tabii ki bizim konuşmalarımız insanları kendimize davet anlamı taşımadığından, Sözümüzün tesirli olması dinimize takviye anlamı taşır. Aslında bunların bu insafsız planlarını bana ne Yahudi ne Hristiyan hiçbir gavur yapmazdı. Ama çok büyük bir oyun tertiplendi ki bunu bozmak şimdi size düşmektedir. Bu itibarla size tekrar duyuruyorum. Ben yıllar yılı hepinizin bulunduğu şehirlere, mahallelere ayağınıza geldim. Şimdi bir kere olsun sizde bu iftiraları söndürmeye gelin. Gelenlere öyle dualar edeceğim ki yedi neslinize yetişecek inşallah. Herhalde Çağlayan Adliyesi'nin önüne kadar metrobüs geliyor. Bu da kolaylık olur. Saat olarak on gibi buluşalım inşallah. Fakat sakın taşkınlık yapmayın. Tahrik etmek isteyenler olursa aman uyanık olun. Yüz vermeyin. Sessiz sedasız... Huzur üzere oturup dua edin. Askere, polise itaatli olun, sesli bile konuşmayın. Rabbim şimdiden gelmeye niyetlenenlerinize çok hayırlar, mükafatlar ve maddi manevi karlar, faydalar ihsan eylesin. Mazereti olup gelemeyenleri de Rabbim bu dualara ilhak eylesin amin. Sakın size gitmeyin diyenlere itibar etmeyin. Sevenler... Şimdiden Avrupa'dan bile gelmeye hazırlanıyorlarken, bu fakirin itibarını istemeyen hainlere sakın kulak vermeyin. 8. Avrupa'dan beni takip eden kardeşlerime bir duyurum var. Beni evvelce Almanya'da ve diğer ülkelerde özellikle Ramazan ayında birçok mescitte sohbet ettim. Bunların birçoğu maalesef basılmadığı için genel halk bu vaazlardan istifade edemedi. Elbette bu manevi bir sorumluluktur. Allah rızası için sizden rica ediyorum. Kimin elinde benim bir sohbetim varsa velev ki görüntüsüz sadece ses olsun, görüntü varsa da görüntülü olsun hepsini Ahmet Mahmut Unlu 571 a gmail.com tekrarlıyorum. Ahmet Mahmut Unlu 571 a gmail.com adresine mutlaka atın ki biz bunları toplayıp sitemize atarak Müslümanların hizmetine sunalım. Siz de bu sevaba ortak olun. Avrupa'daki kardeşler internet kullanmayı bilir. Bunu böyle yapsınlar. Beceremeyenler bilenlerden yardım alsınlar. Kıyamete kadar bu sohbetler insanlığa ışık tutacak. Sizin de bunda bir hayrınız ve katkınız olacak inşallah. Ayrıca bu konuda bilgi almak isteyenler 0507-999-3188 numaralı telefonu arayabilirler. Tekrarlıyorum. Bu konuda bilgi almak isteyenler 0507-999-3188'i arayabilirler. 9. Flash televizyondaki sohbetler çok tesirli oluyor. Sizden Allah rızası için isteyeyim. Siz televizyon seyretmezseniz de seyredenleri arayın. Mutlaka bu sohbeti dinlesinler ve herkese dinlesinler. Diğer kanallarda çok yanlış fetvalar veriliyor. Kanal D'de Muhammed Nur'dan diye birisi çıkıyor. Geçende parası olan da istemiyorsa fidye versin, oruç tutmasın diye ayet okuyor. Halbuki o ayet mensuhtur yani hükmü kaldırılmıştır. Allahu Teala Bakara suresi 185. ayeti kerimesinde mealen, ''Ramazan'a şahit olan onu oruçlu geçirsin.'' buyurarak sıhhatli ve vatanında mukim olan herkes orucu farz kılmıştır. Süleyman Ateş geçen gün milliyette ''1,5-2 kilometrelik yola gitsen bile oruç tutmayabilirsin, seferi olursun.'' diyor. Gazetelerde yayınlanan birçok fetva yanlış. Ali Rıza Demircan yine çıkmış milleti imsaktan sonra bir saat fazla yedirterek oruç yedirtmeye uğraşıyor. Diyanetin bunları düzeltmesi gerekirken onların da işi bitmiş, patikaneyi ziyaret edip ruhban okulu açmaya çalışıyor. Yarın ahirette mahşere maymun domuz kulunda çıkmak istemiyorsanız mutlaka iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Sizin buna ilminiz yetmiyorsa o zaman halkı bizim sohbetlerimize delalet edin ki çünkü buna gücünüz yetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ''Benim ümmetimden bir topluluk, kıyamet günü mahşere maymunlar ve domuzların sureti üzere olunacaklardır. Bunlar kendileri günah yapmaktan öte, günah yapanlara neve lazımcılık edip yağcılık ettiler. Ellerinden ve dillerinden geldiği halde onlara engel olmadılar. Bu nedenle maymun ve domuz kılığında çıkacaklar.'' buyuruyor. ''Aman insanlara bu sohbetleri duyurun da, bu belalardan kurtulun. 10. Efendi Hazretlerimizin hocalarından Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin en önemli talebelerinden olan büyük hafızı Kurra Mahmut Sarıca Hoca Efendi'nin vefatını duymam ehli Kur'an adına beni çok müteessir kıldı. İlerlemiş yaşına rağmen yakın zamana kadar teravih namazını hatimle kıldırırdı. Rabbim Kendisini hizmet ettiği Kur'an ehli tarafından hayırla mükafatlandırsın. Kabrini nur derecesine âli eylesin. Bize de onun gibi Kur'an hizmetinden geçen hayırlığı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Geride bıraktığı kederdi de kederli ailesine sabrı cemil ve ecri cezil niyaz ederek taziyelerimi arz ederim. Ayrıca çok sevdiğim İshaklı köyü muhtarı Mehmet Şimşek Efendi'nin vefat ettiğini duymam Beni çok üzdü ve şaşırttı çünkü ben zaten 7 ayı aşkın bir zamandır hapiste olduğum için kendisinin 6 aydır kansere yakalandığını bilmiyordum. Seyfettin Hoca Efendi'nin naklettiğine göre son zamanda ben artık hep hocalarla gezeceğim çünkü onlar dünyada yiyip içmesini de ahireti kazanmasını da biliyorlar. Her şey onlarda diye latife yapıyormuş. Gerçekten hocaları çok severdi ben de buna şahidim. Kapıma kadar süt sağır gönderirdi. Çok muhabbetli biriydi. Rabbim arkayı arik rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Geride bıraktığı kederli ailesine, oğullarına ve sevenlerine sabrı cemil ve bol mükafat ihsan eylesin. Amin. Ruhları için uç ağzınızla bir kelime-i buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. 11- Geçen gün ziyaretime nurdersleri.com sitesini yöneten Hasan Akar abim geldi. Yanında Kartal imamı Adem Hoca Efendi ile Çamlıca imamı Ahmet Berber Hoca Efendi de vardı. Çok hoş sohbetler ettik. Hasan abi beni ziyaret fırsatı doğunca yeninin cenazesini kaçırmayı bile göze alarak ziyarete gelmiş. Bana hocam ben senin şahsından çok temsil ettiğin ehli sünnet kimliğini seviyorum. Bu iftiralar senin şahsında hepimizi hedef almıştır. Bütün ehl Sünnet bundan bizar olmuştur. Fakat ortalık çok karışık. Hafız Sadiye'nin dediği gibi, çamur çok olursa, ayının bile ayağı kayar. Aman biz Müslümanları birbirine düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim dedi. Ben de kendisine çok teşekkür ettim. Onunla da, diğer hoca efendilerle de hoş sohbetlerimiz oldu. Çok sohbetlerimiz oldu. Rabbim Sahilerini meşkur eylesin. Amin. 12. Geçen yazımdaki Twitter hakkındaki teşviklerim üzerine arkadaşlar, Cübbeli Hoca 571 diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miladi doğum tarihine işaret eden bir hesap açmışlar. Hepiniz buna üye olun. Haberlerimi takip edin. Çünkü Twitter bilgiye en hızlı ulaşma yolu Mesela adamın biri bir hortum olduğunu görüp Twitter'a yazsa, onu okuyanın herkesten önce haberi olur. Haberciler onu kaydedip haber merkezlerine gönderene kadar saatler geçer. Gazetelerse bir günden önce yazamaz. Bizim de size bildirmek istediğimiz konuları hızla duyup öğrenmeniz için bu adrese üye olun. Biz de ona göre herhangi bir bilgiyi yahut düzeltilmesi gereken yanlış malumatı Anında size ulaştırabilelim de bu sayede çevrenizdeki insanlara yol gösterici olabilin. Aynı zamanda Facebook'ta resmi sayfalarımız yakında kapanmaktadır. Bunun yerine aynı şekilde Cübbeli Hoca 571 şeklinde bir Facebook hesabı açılacaktır. Tekrar ediyorum Twitter hesabımız... Cubbeli Hoca 571, aynı şekilde Facebook sayfamda Cubbeli Hoca 571'dir. İnterneti olmayanlar sakın bu iş için internet almayın. Çünkü onun bazı günahlara sebep olma tehlikesi vardır. Ama zaten çoğunuzun interneti var. İşte onlar bizim haberlerimizi öğrenip paylaşsınlar. Allah için niyet edin, İslam'a hizmeti gaye edinin. Bakarsınız çok kişinin hidayetine vesile olarak siz de kurtulursunuz. Son bir kez daha aktarıyorum. Twitter'da Cübbeli Hoca 571, Facebook'ta da Cübbeli Hoca 571 isim. Aynı zamanda bir grup olarak Cübbeli Ahmet Hoca'ya özgürlük hareketi kurulmuştur Twitter'dan. Bu da desteklenilebilir. 13. Sizin yetkililer üzerinde büyük etkiniz var. Arkadaşlar size önemli makamlara ulaşım adreslerini internette bildirsinler. Siz de bunun üzerine o adreslere... Hocamızın büyük bir oyuna maruz kaldığını düşünüyor ve kendisine atılan iftiralara asla inanmıyoruz. Etrafımızda da inanana rastlamıyoruz. Sizin döneminizde böyle bir şeyin yaşanması bizi çok üzüyor. Biliyoruz sizin bunda hiçbir suçunuz yok ama biz sizden bu zulmün son bulması için yardım bekliyoruz. Bu zulmün sürdürülmesi halinde mazlumun ahı yüzünden büyük felaketlere çarpılmaktan korkuyoruz şeklinde yani bu minvalde ifadeler kullanarak mesaj atın. Siz o sahalarda konuşmayı benden iyi bilirsiniz. Yeter ki ifadelerinizde tehdit, hakaret ve edebe muhalif beyanlar yer almasın. Son derece yapıcı ve edepli olmaya dikkat edin. Haydi Allah için bu faaliyete yardımcı olun. Çünkü hadisi şerifte, insan bir söz eder, onu çok da önemsemez ama Allah indinde o tek kelime onun kurtuluşuna vesile olur buyruluyor. Ne malum, belki sizin de bir mesaj ve tweetiniz ahirette sizi kurtarabilir. Her işi bırakıp bu işe yönelelim inşallah. 14. Kıymetli dinleyenlerim, işler beklediğimiz gibi gitmeyerek tahliye olamayınca... Tutukluluk süresi de uzadı. Bu da Arifan'da çalışan arkadaşlarımızın size yaptıkları bunca hizmetin sıkıntıya girmesine neden oldu ki, zaten bize bu iftirayı atanların hedefi de bu hizmetlerin durması, dükkanların kapanması, kitapların, dergilerin basılmayacak hale gelmesiydi. Sizin bu fakirin kitaplarına karşı gösterdiğiniz ilgi maalesef yeterli olmuyor. Devamlı bana, hocam size nasıl yardımcı olabiliriz diye soruyorsunuz. Size tekrar tekrar ifade ediyorum. Bana yardım etmenin yolu, kitaplarımı çokça alıp okumanız ve herkese dağıtmanızdır. Ne olur? Bu kitapların basılmasının devamını istiyorsanız, Allah için alın. Dağıtın, hayra niyet edin. Ölseniz de defteriniz kapanmayacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölenin amelinin kesileceğini, ancak sadakayı cariye, faydalı ilim ve ardından dua eden salih evlat yoluyla kesilmeyeceğini bildirmiştir. Alıp dağıtacağınız kitaplar size kabirde aynen yaşıyormuş gibi sevap yazdıracaktır. Çünkü kitap alıp dağıtmak hem sadakayı cariye yani devam eden hayır sayılır hem de faydalanan olarak faydalanan ilim olarak kalır. Bundan büyük hayır olur mu? Hem de yaptığınız harcamalar yeni kitapların basılmasına ve hayrın yayılmasına sebep olur ki bu da ayrı bir hayır olur. Gerçekten çok kazanacaksınız. İnşallah gayretli olalım. Bu zor günleri de birlikte atarız da rahatlık içerisinde daha birçok hizmetlere muvafık kalınlarız inşallah. İnşallah diyoruz. Hocamızın mektubu bu şekilde son buluyor değerli dinleyenlerimiz. Hepinizi... Allahü Teala'ya emanet ediyoruz.